Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai ve almurselin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabiyehum bi ihsan ila yawmiddin emma ba'd İhsan diyor ki müellifimiz el mertabatisshalifatu Üçüncü mertebe, el-ihsan. İhsandır. ruknun vahid. İhsan, bir rükündür. İslam'ın rükünleri beşti. İman'ın rükünleri altı. İhsan ise diyor müellifimiz, tek bir rükündür. Ve huve, o da yani ihsan ve ihsanın rükünü en ta'budallaha Yüce Allah'a ibadet etmendir ke enneke tera onu görüyormuşçasına onu görüyormuşçasına fe innem tekun terahu eğer onu görmüyorsan sen o gün onu görmüyorsan fe innahu yarakek o seni görmektedir. Sen onu görmüyorsan da, sen onu görmesen de, fe innehu yarake, o seni görmektedir, Görmektedir. Ve delilu kavluhu ta'ala, bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnne Allah ma'al lezîne attaqav, ve hum mahsinûn. Yüce Allah buyuruyor ki, İn Allah'a şüphesiz ki Allah, mal-el-lezîne'ttekaû, itikâ edenlerle, muttakilerle birliktedir, beraberdir. Vellezîne hum muhsinûn ve kimlerle de beraberdir? Muhsinlerle, ihsan sahipleriyle, müslimlerle, ihsan eliyle beraberdir. Ve kavluhu teâlâ ve yüce Allah'ın şu buyruğu ve tevekkül tevekkül et al alal azizil al aziz rahim o aziz ve rahim olan zata Allah subhanahu ve taala'ya tevekkül et ellezî o ki o aziz o rahim olan zat ki yerake seni görür hine taqum kalktığın zaman burada kalktığın zaman buyru olarak kastedilen ne namaz için kalktığın zaman seni yürü ve takallubeka fis sacidin ve secde edenler arasında dolaşmanı ya da inip kalkmanı görür seni de secde edenler arasında secde etmeni yahut secde edenler arasında dolaşmanı görür. Yani ey Resul sen o aziz ve rahim olan zata tevekkül et. O öyle bir zat ki sen geceneğin namaz için kalktığın vakit o seni görmektedir ve secde edenler arasında Sahabeler ashabı sufla namaz kırarlarken, secde edenler arasında yürümeni, dolaşmanı yahut onlarla birlikte secde etmeni görür. İnnehu huves semiul alim. Şüphesiz ki o semi', yani işiticidir, işitendir. Alim ve bilendir. Ve kavluhu taala ve yüce Allah'ın şu buyruğu da ihsan hakkında bir delildir, hüccettir ve ma tekunu fi Sen ey resul yine resul sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap onun şahsında Kur'an'ı her okuyana hitap hiçbir iş içinde olmazsın ki ve ma tekunu fi hiçbir iş içinde olmazsın ki ve ma tetlu minhu min Kur'an'ın Kur'an'dan hiçbir şey okumazsın ki وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ Ve sizler hiçbir amel yapmazsınız ki illa mutlaka كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا Mutlaka biz sizin üzerinize şahidizdir. Her ne söyleseniz, her ne yapsanız yani. اِذْنُ ف۪ي ذُونَ ف۪يه۪ ona daldığınız anda yani gaflet içerisinde o işe dalıp da etrafınızdan habersiz olduğunuz hiçbir şeyden habersiz olduğunuz anda o sizin üzerinize, biz sizin üzerinize şahidiz. Allah Azze ve Celle bizzat kendisi ve vazifeli kıldığı meleklerle bizim üzerimize şahitler. Evet. Ve delilü sünneti müellifimiz devam ediyor ki sünnetten ihsanın delili hadithu Cibril. Cibril hadisidir. El meşhuru meşhur Cibril hadisidir. Am'am Erdnil Khattabi radıyallahu anh Am'am Erdnil Khattab radıyallahu rivayet. Bu hadis-i şeriften de delil olan kısım hadis-i şerifin son kısmı ve bu da ihsanın tanımı olarak müellif rahmetullahi aleyhinin en başta zikrettiği kelimeler. Cibril aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şerifte insan suretinde bu hadis-i şerifi bir daha gider okuyacağız. Bu hadis-i şerifte insan suretinde Cibril aleyhissalatu vesselam geliyor, sahabe-i kiram radıyallahu anhum onu tanımıyorlar sahabeyle birlikte oturuyor, peygamberimizin karşısına çöküyor, oturuyor, diz çöküyor. Ve ona sorular soruyor, peygamberimiz cevaplıyor. O da peygamberimizin cevabı üzerine doğru söyledim buyuruyor. İşte Cibril'in peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu sorulardan birisi de burada diyor ki قال اَخْبِرْنِ اَنِ الْإِحْسَانِ bana ihsan nedir anlat. قال sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki ente abdallaha kaenneke Allahı Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Fe innem sen onu görmesen de fe yarak o seni görmektedir. Evet. Bu hadis-i şerifte ihsanın sünnetten delili. Cibril hadisini inşallah önümüzdeki hafta tek başına okuyacağız. Cibril hadisi İslam dininin üç mertebesinin birden delili. Hem iman mertebesinin, hem İslam mertebesinin, hem İslam mertebesinin hem de İslam dininin üç mertebede açıklanacağının, İslam dininde üç mertebe bulunduğunun da delili. Evet. Kim okuyacak burayı? Tercüme edecek bize? Ali oku. 3 Martada 3. El İhsan, İhsandır. Rubnü Vahid. bu da bir rukmundur. Vahv'a, Vahv da en Ta'budullah'a <gülüyor> Allah'a ibadet etmek ki en onu görüyormuş <gülüyor> Etmendir. Etmendir. diz. Etmen onu görüyor olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> sen onu görmesen de ta in, innehu O seni görüyor. Baddiru kabrhu taala ve bunun dediği mucallahun şu buyurulur. Inna Allah an aladzina muhakkak ki Allah muttasilerle beraber velzinin hum ve muhsinlerle de beraberdir. Ve kavlullahu ve bu şuna ilişkin Allah'ın şu da, Allah şu buyuruda, bunun delilidir. Watawakal alal azizir rahim. Aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül edin. Ellezinin Allah ki o Allah ki yararken seni görüyor. Feyna takun kalktığın zaman, namaza kalktığın zaman seni görüyor. <gülüyor> ve secde edenlerin arasında dolaştığın zaman yahut secde ettiğin zaman <gülüyor> Muhakkak ki o işitendir ve bilendir. Ve kavruhumu Teala ve Yüce Allah'ın şu buyruğu da buna insana değildir. Ve mâ tekûnû nin ve sen bir işte ve sen bir işte bir iş yaptığın zaman vana ezru minhu her ne iş yapsan sen her ne iş yapsan, her ne zaman bir iş yapsan yani vana ezru minhu min Kur'anı ve her ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan Kur'an'dan bir şey okusan ولا ve bir amel yap, yapmadığınız zaman illa Her ne amel yapsanız her ne amel yapsanız <gülüyor> illa kunna aleykum şuruda e, muhakkak ki biz size bu, sizin bu yaptıklarınıza şahidiz. Evet, biz sizin üzerinizde şahidiz. Bistu <gülüyor> fîhûne ve siz O'na dalıp durduğunuz zaman. Evet, yani siz O'na dalıp daldığınız zaman biz buna şahidiz. Evet. Kardeşlerim, Müellifimiz Rahmetullahi Aleyh, İhsan bölümünde de ihsanın tanımını Cibril aleyhissalatu vesselam hadisinden getirdi. Zaten Cibri'l hadisi müellif rahimahullah'ın ihsanın delili olarak ve dinin mertebelerinin delili olarak bu bölümün sonunda zikrettiği hadistir. Onu da inşallah haftaya okuyacağız. Ve ihsanla ilgili de burada üç tane ayet-i kerime zikretti. İhsan makamının tanımı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şu şekilde yapılmış. En tağbudallah'a, Allah'a ibadet etmendir. Keen nekatarah, onu görüyormuşçasına, onu görüyormuşçasına. İşte bu ihsanın tanımıdır. Fe inlam takun tarahu, fe innahu yarak. Sen onu görmesen de, o seni görmektedir. İlim ehlinden bazıları bu ifadeyi şöyle de anlamlandırmışlardır. اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ <gülüyor> Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. فَاِنَّمْ tekun tarahu Bunu yapamıyorsan bu üst makamdır. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen bir üst makamdır. Eğer bunu sen yapamıyorsan o zaman فَاِنَّهُ <gülüyor> يَرَاقُ Onun seni gördüğü bilinci içerisinde olmamdır. Bu şekilde... Ee, bu ifadeyi bu şekilde anlamlandıran ilim ehli de vardır. Bunu Hafız İbn Recep El Hanbeli Rahimahullah Erba'in El üzerine yazdığı cami -ul Ulum isimli şerhinde zikreder. Demek ki neymiş ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmek. Yani kişinin ibadet ve taatinde Yüce Allah Azze ve Celle'yi murakabe etmesi, Allah Azze ve Celle tarafından görüldüğü, Yüce Allah Azze ve Celle tarafından şahit olunduğu, Allah Azze ve Celle tarafından sözlerinin işitildiği, fiillerinin ve kendisinin bizzat görüldüğü bilincini ve şuurunu taşımasıdır. Kişinin namaz kılarken, kılarken, Oruç esnasında, hac içinde ve diğer ibadat-ı taatında, kasattuk ederken ve cihad ederken ve diğer bütün ibadet ve itaatlerinde Allah Azze ve Celle beni görüyor, Allah bana bakıyor, Allah benden haberdar, Allah beni işitiyor bilincini ve şuur halini taşıması ihsandır rukusunda, secdesinde Allah Azze ve Celle'ye yaptığı bütün ibadetlerde Allah beni görüyor, Allah bana bakıyor. İşte bu şuur haline ihsan denir. Ve bu da ibadette zirvedir. İhsanın bu anlamda ihsanın zıttı ne öyleyse gaflet. Yani Allah Azze ve Celle'nin gördüğünden, işittiğinden gafil olmak. Bu da ibadeti sevap ve ecir olarak azaltan, eksilten şeylerden birisidir. Bir kişi namazında ve diğer ibadetlerinde Allah beni görüyor, Allah bana bakıyor şuurunu muhafaza ettiği sürece o ibadeti zirvede işlemiş olur ve kamil ecir ve sevaba layık olur. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, bir gayre hisab hesapsız ecir ve mükafatlar alabilir. Bunu eksilttiği miktarınca onun ameli eksilir, zayıflar ve amelindeki ecir ve sevaplar da kaybolur. Bunu eksilttiği miktarınca. Fakat bir insanın ibadetinde bir an olsun dahi ihsan ve murakada hali yaşamaması çok ciddi bir kusur, çok ciddi bir eksikliktir. Düşünün, dört rekatlık namaz kılıyor insan, o dört rekatlık namazın içerisinde herhangi bir anda bu duygu ve düşünce, bu şuur hali ve bu bilinç içerisinde değil. Bu bilinci taşımıyor. Ne rukusunda, ne secdesinde, ne, rup, ne namaza başlarken, ne de namazı bitirme anında Allah bana bakıyor, şuur halini ve bilincini taşımıyor. Allah Azze ve Celle beni görüyor, şuur halini ve bilincini taşımıyor. İşte bu ciddi bir kusur ve ciddi bir eksikliktir ibadet için. Eğer bu bilinci, bu şuur halini taşımıyorsan, senin ibadetin nereye gitti? Kardeşlerim, ihsan babu büyük bir bab. Cidden üzerinde durulması gereken, ihtimamla işlenmesi gereken, bir konu. Ve tekrar tekrar hatırlatılması ve müzakere edilmesi gereken bir husus. İhsan babı. Çünkü ibadet ihsandan soyutlandığı zaman bir rusum haline dönüşür. Rusum resmi geçit gibi olur yani. Eğer bir kişinin yaptığı ibadet ya da bir topluluğun yaptığı ibadet maksadından çıkar. Ve o ibadette murakabe yani ihsan kaybedilirse o ibadet artık bir resmi geçit, bir rusum gibi olur. Şekil. Şeklen ibadettir o. Kalbin iştirak etmediği bir ibadet nasıl ibadetin hakiki anlamıyla ibadet olabilir? Nasıl hakiki anlamda, kamil anlamda o ibadet sayılabilir? Bu bir şekildir, bir surettir, bir resimdir. Rusum, tıpkı bir resmi geçit gibi, hakikati olmayan bir şey. İbadet ancak ihsan ile ibadettir. Murakabe ile ibadettir. Kalbin huzuru ile ibadettir. Bedenin hazır olduğu ama kalbin hazır olmadığı bir ibadet. Gerçek bir ibadettir. Beden hazır orada ama kalp orada değil. Beden secdede, kalp secdede değil. Beden Allah'ın önünde rükûya eğilmiş ama kalp rükûda değil. Bu ibadetin hakikatinden söz edilebilir mi? Söz edilemez. İbadetler için kardeşlerim 6 şart söz konusu. Kaç? 6 şart. Bu şartların 3 tanesi sıhhat şartı ...üç tanesi de kemal şartıdır. Üç tanesi... ...ibadetin sahih olması için... ...şarttır bulunması. Bulunmaz ise... ...ibadet sahih olmaz. Üç tanesi de... ...kemal için şarttır. Bulunmaz ise... ...ibadet sahih olsa da... ...kamil olmaz. Bütün ibadetlerde... ...bu altı şartın gözetilmesi... Bu altı şartın tahsil edilmeye çalışılması gerekir. Birinci şart, ibadetlerin şartının birincisi, sahih imandır. Yahut sahih itikad. Bu birinci şart. Altı şartın birincisi, sahih iman, sahih itikad. Bir kimse itikaden küfür içinde ise itikaden şirk içerisinde ise bu kişinin ibadeti batıldır, ibadeti geçersizdir. Allah Azze Celle katında herhangi bir makbuliyeti yoktur onun ibadetinde. İkincisi ihlas şartı. Bir kişi ibadetini Riya ile yaparsa, ibadete Riya karıştırırsa, onun ibadeti batıl olur, Allah Azza ve Celle tarafından kabul edilmez. İtikat, sahih iman ve ihlas şartını birleştirebilirsiniz. İkisini tek bir şart olarak da zikrede bilirsiniz. Ama ihlas kelimesi daha çok insanların arasında rüyanın zıttı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mesela bir kişi ibadetini sırf Allah'a yapabilir ama Allah Azze ve kitabından bir kısmını inkar ediyorsa bu kişi nedir? Bu kişi kafirdir. Öyleyse bu kişi de ibadet noktasında ihlas olsa da itikat noktasında ihlas yok. Onun için bunları ayrı ayrı zikrettik. Bir doğru inanç sahih itikat sahibi olacak, küfür üzerine olmayacak. İki, ibadetinde riya üzerine olmayacak. Bu da nedir? İhlas şartı. Üçüncü şart, ittiba şartı. O ibadeti Allahu Teala'nın emrettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği gibi yapacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriata uygun yapacak. Bu da ittiba şartıdır. İşte bu üç şart, ibadetin sıhhat şartıdır. Dördüncü şart, bundan sonrakilerde ibadetin ne şartı? Kemal, Kemal şart. Dördüncü şart, ibadetin kamil olması içindir. Nedir o dördüncü şart? Fezaili ihtisap, ihtisap şart. İhtisap ne demektir? İhtisab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Men ramazana imânen ve ihtisâben Kim Ramazanı ikame ederse Siyam ile gece kıyam ile Ramazanı dostoğlu bir şekilde geçirir. Ama nasıl? İmanen, iman ile ve ihtisâben ve ne ile? İhtisab ile. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben sadır olan, varid olan hadis-i şeriflerden birçoğunda ameller için bu ihtisap şartı zikri Fakat ihtisap şartı kemal şartıdır. Amelin kabul olması için değil. Ne? Kemali içindir. O vaadedilen mükafat ve ecre layık olmak içindir yoksa kişi ihtisab etmese de ameri kabul ama vaat edilen edir ve sevaptan yana eli boş olabilir. Kardeşlerim ihtisab etmek demek bizim dilimize geçmiş olan hesap kelimesiyle aynı kökte. Hesap ve ihtisap etmek demek de hesap etmek demektir. Hani biz bazen cümle içinde Türkçe'de kullanıyoruz ya adamın kafasında ne hesaplar var diyoruz. Değil mi? Ne hesaplar var? Her insan hesap eder. Öyle değil mi? Her insanın bazı hesapları yok mudur? Her insanın bir fiil yaparken, bir iş işlerken, bir yere girerken, bir yerden çıkarken, bir yere giderken, bir yerden gelirken zihninde dolaşıp duran bir takım hesaplar yok mudur? He? Vardır değil mi? İnsan yürürken hesap yapıyor, otururken hesap yapıyor, dinlerken hesap yapıyor, gülerken hesap yapıyor, gülerken bile hesap yapıyor. Mesela içinden kızdığı halde, gülen insan bir hesabı var değil mi? İnsanın hesapsız bir vakti yok. Her an hesap eder insan. Peki iktisat ne demek? İktisat da hesap etmek demek. Neyi hesap etmek? Fezaili. Yani Yüce Allah Azze ve Celle'nin o yaptığı amele, o yaptığı ibadete vadettiği ecir, sevap, mükafatları ve Allah Azze ve Celle'nin rızasını ne yapar ne yapar? Ede, ede o ameli yapmak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu bakta kardeşlerim çok ciddi bir ihmal, çok ciddi bir ilim eksikliği mevcut ümmeti Muhammed'in arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan sayılamayacak kadar çok fazaili amal, amellerin faziletlerine dair hadis-i şerifler var. Nedir bunların anlamı? Abdestin faziletine dair birçok hadis Namazın faziletine dair, orucun faziletine dair, cihadın faziletine dair, haccın faziletine dair vesaire Bütün amellerin faziletlerine dair birçok hadisi şerif varid olmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Nedir bunun anlamı? Bunlar bir kültür olsun diye mi söylenmiştir? Bunlar bir bilgi yığını olsun diye mi söylenmiştir? Bunların amel edilme şekli ne? Ya bunlar kalpleri harekete geçirmek, terhib etmek içindir. Evet öyledir. Bunların söyleniş hikmetlerinden, gayelerinden birisi budur. Fakat bunları öğrenmekten, bunları talim etmekten maksat, onları bir sefer öğrenmek, sonra unutmak değildir. Onları öğrendikten sonra, o ameli yapma esnasında, abdestin faziletini öğrendin. O fazileti öğrenmenin manası ne, gayesi ne? Abdesti yapma esnasında, abdest amelini işleme esnasında o amele dair o okuduğun fazileti isteye isteye, hesap ede, ede. o amelin o faydasını, vaat edilen o mükafatı uma uma, ümit de ede yapmak. Onun için ihtisabı tercüme ederken mütercimlerimiz ne diyorlar? Kim inanarak ve umarak Ramazan orucunu tutarsa, kim inanarak ve umarak şöyle amel yaparsa uma uma tıpkı kedinin ciğere duyduğu istek ve şevk gibi o amele vaat edilen mükafatı ve ecri hesabede ede eder. Onu isteye istiye. Onun talepkarlığı içerisinde o ameli yapmak. Bundan ameli soyutlandığınız zaman yani bir kişi mutlaka hesap edecek. Yürürken de hesap ediyor, abdest alırken de zihninde bazı hesaplar dönüyor. Eğer bir kişi hesap edilmesi gerekeni hesap etmiyorsa abdest esnasında neyi hesap edecektir? Başka şeyleri. Aklında başka şeyler dönüp duracak. Otomatiğe bağlamış gibi. Şimdi siz araba kullanırken bir sürü şeyler düşünüyorsunuz ve eliniz devamlı vites kolunda hareket ediyor. Bir, iki, üç, dört atıp duruyorsunuz değil mi? Ona hesap etmiyorsunuz. Ya da ona dair hesap zihninizden çok ince bir şekilde geçip gidiyor. Abdest alırken de otomatiğe bağlamış gibi makinaymışçasına kişi sağını yol, solunu yıkıyor. Hiç hatasız abdestle azalarını yıkıyor. Hiç şaşırmadan. Abdesti de hiç düşünmeden. Şimdi solu yıkıyorum soldan günahlar dökülüyor gibi bir düşünce geçirmiyor abdesti hiç düşünmeden abdestle ilgili hiçbir şey düşünmeden suyun altına sokuyor, yıkıyor tamamıyla zahiri sünnete uygun bir abdest alıyor. Peygamberimizin öğrettiği, gösterdiği gibi bir abdest alıyor. Fakat abdestte ruh yok. Niçin? Çünkü o abdesti abdest için vaad edilenleri hedefleyerek almadı. Abdest için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde Kur'an-ı Kerim'de vaad edilen namaz için kitap ve sünnette vaad edilen şeyleri hedefleyerek o namazı kılmadı. O zaman o ibadetin ruhu çekilip alınmış oluyor. Abdest ile hedeflenecek şey hedeflenmeden aptest alınmış olur. Biz başka bazı derslerimizde bu konuyu şimdi bizim asıl konumuz bu değil. İhtisap değil. Ama ihtisap çok ciddi bir meseledir. Benim bir çalışmam var tamamlanmak üzere Bukhari ve Müslim'de amellerin faziletleri isimli, Sahih-i ve Sahih-i Müslim'de amellerin faziletleriyle ilgili hadis-i şerifler. Ve bunun önüne yazdığım bir takdim var. Amellerin faziletlerini niçin öğrenmeliyiz? Niçin bunlar gayet önemlidir? Oldukça ehemmiyetlidir. Ahkamat ilimleri gibi niçin buna da önem verilmelidir? Bununla ilgili bir girişim var. O inşallah çıkınca oradan da bilgi alırsınız. Başka vakitte inşallah bu mevzuyu genişçe işleriz. Ama bu oldukça önemli bir konudur. Oldukça önemli. Bu yitirildiği zaman insan zihnine başka hesaplar girer. Ve riyanın kapılarından, girdiği kapılardan birisi de budur. Çünkü zihin illa hesap yapacak. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve o amelle ilgili vaad ettiği, nasılarda vaad edilen, kitap ve sünnetin naslarında vaad edilen şeyleri düşünmezsen neyi düşüneceksin? O görüyor, bu bakıyor, işte ne güzel abdest alıyor diyorlar. O kalktığı zaman onun yerine gelip bu oturacak. Bu en kötüsü. Yahut o gittiği zaman mutlaka insan hesabı mutlaka düşünecek neyi düşünecek ya, yarım kilo muydu ıspanak bir kilo mu alacaktık solu yıkıyor işte Hasan'ın dükkanına gideydim oradan yumurta alayım başına da güzel mes ediyor şimdi ben yapıyorum arkadaşlar internetten dinleyenler telefondan dinleyenler görmüyorlar Başında mesediyor, kasabı düşünüyor başını mes ederken güzel başını da mes etti. etti ayaklarını da yıkadı Subhanallah tamam, abdest tamam. Ama o abdestte ruh yok. Zahiri tamam, batını yok. Elleri yıkadın, kolları yıkadın, yüzü yıkadın, ayakları yıkadın, başımı keptin ama kalbini yıkamadın. O abdest temizlemiyor. O abdest temizlemiyor seni. Ruh içinden alınmış. Bu oldukça önemlidir. Bu dördüncü şart. Bunu başka bir vakitte geniş şerhini bırakıyorum. İnşallah geniş açıklamalı müstakil bir ders. İnşallah başka bir vakitte. Beş. Beşinci şart <gülüyor> ne olması lazım? Murakabe murakabe olması lazım. İşte ihsan dediğimiz budur. Yani ibadetin Allah bana bakıyor şuuru ve bilinci içerisinde yapılması lazım. Bu şuur ve bilinç ibadetin hiçbir anında da kaybedilmemeye çalışılması lazım. Yani bunun alıştırması ve temrini yapılmalı. Buna kalbin huzuru da diyebilirsiniz. Yani kalbin hazır olması. Siz bedenen namazdasınız. Ama kalbiniz namazdan. Şimdi namaz ibadeti ibadetlerin en büyüğü olduğu için namaz ibadetinin üzerinden ilerleyelim misallerimizi, örneklerimizi namaz üzerinden verelim. Namazdayız. Allahu Ekber dedik ve namaza başladık. <gülüyor> Kalbimiz Allahu Ekber'le namaza girdi mi? Yoksa biz türlü türlü hayaller, hülyalar ve rüyalar içinde miyiz kalbimizle? Allahu Ekber dedik ve kulağımız Hangi kulağımız? Kalbimizin kulağı Allah en büyük türü işitti mi? Çok büyük bir söz namaza başlarken söylediğimiz söz. O sözü namazın içinde de devamlı tekrarlıyoruz. Kalbine işittirdin mi o sözü? Allahu Ekber Allah en büyüktür sözünü kalbine işittirdin mi? Yanındaki adam da tıpkı senin gibi namaz kılıyor ama yanındaki insan ecir ve sevaplarla zirvelere yükseliyor. Bir anda on binlerce günahı birden döküyor bir namazda. Sen de aynı namazı kılıyorsun ama senin namazında iş yok. Niye? Çünkü onun Allahu Ekber deyişini kalbinin kulağı işitti, senin kalbinin kulağı tıkanmış, o anda senin kalbinin kulağı, kulak illa işitecek, kalp kulağı illa işitir. Sen ona Allahu Ekber'i işittirmez isen, şeytan ona vesvesesini işittirir. Şeytan ona vesvesesini işittirir. Sen ona kıraatın sesini işittirmez isen, şeytan ona fitnesini, vesvesesini, sözünü ve kelamını işittirir. Bu sefer dalarsın, hülyalara, rüyalara, dalar dalar gidersin. Aynı o da otomatiğe bağlamış gibi, ruku, secde. Bugün biz murakabeyi ve ihsanı, yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeyi yitirdik. <gülüyor> Resulullah ne buyurur? <gülüyor> Kenneke sanki sen terahu, sanki sen onu görüyorsun. Yani bu şuur halini kalbinde muhafaza et. Kardeşlerim namaz, namaz özelinden ilerliyoruz konumuza. Namaz senin Allah için burada yaptığın bir şey değil. Yani Allah subhanahu ve teala ötelerde, ötelerde ötelerde ötelerde ötelerde sen de buradasın ve sen burada onun için bir iş yapıyorsun. Burada onun için bir iş yapıyorsun. Namaz bu değil. Mesela sen bana bir iş buyurdun. Dedin ki, bak bunu yaparsam gözüme girer. Babanız size bir iş buyuruyor. Oğlum bak uzak memlekete gidiyor. Şöyle şöyle yaparsan, böyle böyle yaparsan benim gözüme girer. O da gidiyor. Artık babasının onun üzerine bir gözetleyiciliği var mı? Görmesi, işitmesi var mı? Onun bir kontrolü var mı? Yok. Ama o çocuk ne yapıyor? Babasının hoşnutluğu ve rızası için işler yapıyor. Namaz böyle değil. Namaz böyle değil. Yani Allah ötelerde, ötelerde, ötelerin ötesinde, biz de burada Onun için bir iş yapıyoruz. Onun için ruku, Onun için secde. namaz böyle değil. Nasıl? Namaz Allah azze ve celle'nin karşısında Ona ibadet etmek, Ona ruku etmek, Onun önünde husu ile elleri bağlamak, Onun önünde Tazim ile onu yücelterek yerlere kapaklanıp sebzelere varmaktır. O halde ruku Allah'a, Allah için değil. Hangi anlamda söylediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Şimdi burası birisi tutar bizim ses kaydımızı orayı keser. Ruku Allah için değil, eder bizi kafir. Subhanallah. Yani mantık. Bu sözün mantık silsilesini anlayın. Yani Allah Azze ve Celle ötelerde siz burada rukuyu Onun için yapıyor değilsiniz. Rukuyu Allah'a yapıyorsunuz. Yani zekat evet. Zekat. evet, zekatı da verirken Allah Subhanahu wa Taala için o şu anda sizin üzerinde şahit, şu anda sizin verişinizi görüyor ve Onun için veriyorsunuz. Bütün ibadet ve taatler bütün ibadet ve taatlerde. Rükuda eğilmek var, Allah'a eğilmek. Zekatta eğilmek yok ama onun için onu razı ederek vermek var. Yani Allah orada da Allahu Teala ötelerde siz de onun için burada veriyor değilsiniz. O an bak okuduğumuz ayetleri Müellif Rahmetullah aleyh için zikretti. İhsanın hakikatini bizim gözlerimizin önüne sermek için. <gülüyor> ne buyuruyor? ولا تعملون من عمل siz min amelin hiçbir amel yapmazsınız ki illa kunna aleikum şuhuda biz ona şahit olmayalım hiçbir amel yapmazsınız ki Subhanallah isyankar günahkar kim Allah Azze ve Celle'nin üzerinde şahit olduğunu unutup, gaflet ederek o günahı işliyor. Onun vasfı ne? Gaflet. Öyle değil mi? Peki, aynı vasıf ibadet ve itaat ehline yakışır mı? <gülüyor> Birisi içki içerken Allah Azze ve Celle tarafından görüldüğü, bilindiği ve Allah'ın onun üzerine şahit olduğu bilincinden gafil, diğeri taparken, ibadet ederken, secde ederken, <gülüyor> ibadete esnasında Allah'ın onu gördüğü bilincinden uzak. İkisi de aynı yerde birleşti. Hangi vasıf? Gafil. Sahun Gafil Gaflette <gülüyor> Aynı vasıfta ikisi de birleşti. Günahkar ile itaatkâr. Layık mıdır bu itaatkar kişiye? Layık mıdır sacide, secde edene, ruku edene, namaz kılana, oruç tutana layık mıdır bu? İba i̇syankarlarla, günahkarlarla aynı sıfatla birleşmek. Gaflet Hayır, layık değil. Böyle olmamalı. Allahı unutma, günahkara yaraşabilir. Ama namaz kılana, secde edene, ruku edene Allahı unutma nasıl yaraşır? Dört rekatlık bir namazda bir an kişi Allahı, Sumhana, Sumhana murakabe etmiyorsa bir an ihsanı yakalayamıyorsa bu adam iflas etmiş kişidir. Halbuki namazın tümünde bu şuur halini muhafaza etmeye çalışmalıdır. Tümünde. Namaza başlarken Allahu Ekber sözünü önce kalp gözüne, kalp kulağına işittireceksin. Sonra sonra kalbin gözüyle kendine bakacaksın. Ben ne yapıyorum? Bu soruyu kendine soracak ve cevabını arayacaksın. Ben şu anda ne yapıyorum? Ben şu anda ne yapıyorum? Bu şuur halinin birinci merhalesi budur. Ne yaptığını bilmek. Şimdi var, adam ihsanı kaybetmiş ama adam var, ne yaptığını bile bilmiyor. Ne yaptığımızı bilmek, murakabenin birinci adını. Ne yaptığımızı bilmek, yani farkındalık, böyle bir Türkçe uydurdum oldu mu bilmiyorum da, farkında olmak yani. Ne yaptığımızı bilmek, farkında olmak. Şu anda namaza giriş yapıyorum, şu anda rükûdayım ben, şu anda ben secdedeyim, ne yaptığımızı bilmek, namazın her anında bunu korumak. Sonra hangi hali muhafaza etmek? Allah bana bakıyor. Bizim Türkçe'de görüyor ile bakıyor arasında bir ufak nüans farkı var. Görüyor, biraz uzaklık hissi veriyor bakıyor, yakınlık hissi veriyor. Onun için özellikle bunu tercih ediyoruz. Tercih ediyorum yani. Allah bize cemaatle namaz kılıyor. Allah bize bakıyor. Allah bize bakıyor. Ama bu şuur halinin namazın tümünde muhafaza edilmesi. Bir an kaçmaması. Sağa sola. Bu da neyle olur? Temrin ile olur. Temrin yani alıştırma. Alıştırma ile olur. Kontrol edeceksin kendini. Ne yaptığını bileceksin. Ve Allah bana bakıyor. Allah bize bakıyor. Şuur halini muhafaza edeceksin. E bu Müslüman'ın bütün hayatında olmalı. Ya efendim doğru söylüyorsun. Bu Müslüman'ın bütün hayatında olmalı ama biz şu anda en azından en azından yani insan gaflete düşebilir. Beşer şaşar Ama ibadet esnasında, tapınma esnasında Rabbimiz Azze ve Celle'yi ululama, yüceltme esnasında kişinin bunu muhafaza etmesi lazım. Namazda bir an kaybetti. Rüküye giderken aklına getirmesi lazım bu ibadetten lezzet almanın en büyük sebeplerinden bir sebeptir. <gülüyor> Düşünsenize, o rükûya gidiş anınızda siz koskoca bir dağsınız, yiğitsiniz. Üç kişi önünüzü kesse, ver paranı deseler şöyle burnunuzu diker kaldırırsınız, Çekilin olan savunun dersiniz. Ama üç kişiye otuz kişiye kabadaylık gösterensiz o yüceler yücesinin önünde şimdi eğiliyorsunuz. Değil mi? Ha, o esna esnasında. Yani ne rukuda ne de kıyamda. Orukuda da kıyamda zaten olacak. Ama o iniş esnası var ya o anda bile bunu kaybetmeyeceksiniz. Allah bana bakıyor ve ben eğiliyorum. İşte o zaman ibadetin lezzetini göğsünüzde duyacaksınız. İbadetin mesela ben secdeyi çok seviyorum, rukuyu çok seviyorum. Rukudan eğilmeyi ve rukudan kalkışı da seveceksiniz. Secdeye gidişi, secdeden kalkışı bir daha varışı seveceksiniz. Yani yetmemiş gibi bir daha varış. Secdeye gittin, kaldın kaldın secdede, secdeden kalktın, subhanallah bir daha secde. O varış anı, o iniş anı, o alçalma anı, en aşağıya iniyoruz biliyorsunuz. Ayaklarımızın altına iniyoruz. En aşağıya. Orada ne diyoruz? Subhane Rabbi'ye A'la. En yüksek olan Rabbimi. A'la, en yüksek demek biliyorsunuz. Zikirler namazın fiilleriyle münasip. Zikirler, namazın fiilleriyle fiil, fiilde sen en aşağıya iniyorsun. Zikirde en yüksekteki zatı, subhane, tenzih ederim, rabbi, efendimi, rabbi, efendim demek. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى en yüksekte olan Efendimi tenzih ederiz. Zatıyla en yüksek ve sıfatlarıyla en yüksek olan Rabbimi yani Efendimi tenzih ederim. Ve bu esnalarda hem okuduğunuz zikri kalp kulağına işittireceksiniz hem Allahu Ekber'leri ya ben düşünemiyorum manaları Allah-u Ekber'leri kaybetme. Allahu u Ekber'leri kaybetme. İn işte Allahu Ekber. Çıkışta Semiyallahu limen hamide. Secdeden kalkışta Allahu Ekber. O Allahu u Ekber'leri kalbini işittir. Ve bütün bunlar esnasında hiç kaybolmayacak. Allah bana, Allah bize bakıyor. Allah bize bakıyor. <gülüyor> Bunun kaybedilmemesi lazım. İşte buna diyoruz ihsan. Buna diyoruz murakabe. Kaçıncı şart oldu? Beşinci şart. İşte şu anda gördüğümüz makam da bu makam. İhsan makamı. İslam dininin zirvesi. İslam dininin zirvesi. İhsan makamı. Bu, namazın, namaz özelinde bütün hayata yayılmalı, bütün hayatı kuşatmalı, bütün ibadetleri, zekat ibadeti daim, zekat ibadeti daim, Şu altı şartın hepsini gözeteceksin. İtikat sahih olacak, ittiba olacak, İhlas olacak, faziletini düşüne düşüne. Uma umma. Onu olmazsan başka şey umarsın. Allah'ın vaatlerini hesap etmezsen başka hesapların olur senin. Bambaşka hesapların olur. <gülüyor> Sonra? Nurakabeyle. Nurak Allah bize bakıyor. Ama namazın özel bir yeri Yüce Allah Azze ve buyuruyor. İnne salata tenha. Şüphesiz ki namaz alı koyar. Neden? Faksha ve münkerden. Faksha ve münkerden namaz alı koyar. Yani alı koymalıdır. Alı koymalıdır. Namaz ne bir kulluk neyi alıştırması? alıştırması, namazda, namaz ile hangi hale ulaşmaya çalışıyoruz? Namazın dışındaki hayat da namazdaki hayat gibi olsun. Namazda ellerini Allah'ın dediği yere bağlıyorsun. Gözlerin Allah'ın dediği yerde. Allah'a mutisin, itaatkarsın. Öyle değil mi? Allah-u Teala'na buyurur, namaz <gülüyor> fahşa var, münkerden alıkoyar. Yani koymalıdır. Koymalıdır. E böyle kılınırsa koyar. Allah bize bakıyor. Bu murakabe demin fezayla istihzarda da söyledik. İhtisapta söyledik. Ona istihzar da denilir. Demin anmadım. İstihzar ne demek? Hazır etmek demek. Yani yani Şimdi abdestin fazileti şu anda zihnimde hazır mı? Değil. Ama zihnimde bir yerde atmışım değil mi? Şimdi beyin, zihin, dimah bilgileri topluyor değil mi? Topladı bilgiler. Abdestin fazileti, namazın fazileti orucun fazileti, taçın fazileti. Hepsi toplanmış. Hepsi. Her an onlar zihnimde ha hazır mı? Gözümün önünde mi yani? Değil. Ha. İstihza ne demek? Amel yapma esnasında getiriyorsun, oradan alıyorsun, abdestin faziletini gözünün önüne koyuyorsun. Sonra, o abdestin faziletini isteye isteye, kıyamet günü, kolları, yüzleri, nur olacak. E, suyun son damlasıyla birlikte, günahlar dökülecek, böyle umuma, isteye isteye, bu fezaylı istisar. Sonra murakabe, abdest esnasında, biz namazı anlattık. E abdesti? Abdesti de Allah bize bakıyor, bilinci ve şuuru içinde. Bütün ibadet ve taatlar bu. Namaz bir <gülüyor> örnek de orada. İşte bu da riyayı kapatan, riyanın kapısını kapatan ve riyaa damarlarını kesen, riyayı önleyen şeylerden birisidir. Bunun yokluğu riyayı davet eder. Bunun yokluğu riyayı davetidir. Şeytan kardeşlerim insana gelip riya yap demiyor. Hiç böyle var mı? Şeytanın gelip dediği var mı? Riya yap. Riya yap demez şeytan. Şeytan insana asla riya yap demez. Peki şeytan ne diyor? <gülüyor> böyle inceden çünkü şeytan, nasıl konuşuyor? Nas suresinde var ya. اَلَّذ۪ي وَسْوِسُوا ف۪ي سُدُورٍ ف۪ي سُدُورٍ Sudur, sudur, sadr. Sadr ne demek? Şu göğüs bölgesi, sadr. fi sudurin nas Vesves'e veriyor, kısıltı yani. Şeytan geliyor, insana ne diyor? İşittiniz mi? İşitecek kadar ama sadece sen işitecek kadar söylüyorsun. Ne söylüyormuş? Sana bakıyorlar. İnsan Allahu Teala tarafından <gülüyor> kardeşlerim beğenilme ne? Beğenilme tabiatı üzerine yaratıldı. Allah Azze ve Celle insanı böyle yaratmıştır. İnsanda beğenilme arzusu ve isteği en kuvvetli isteklerdendir. Beğenilme. Başkaları tarafından beğenilme. İşte şeytan bunu tahrik ediyor. Şeytan kimsenin kulağını büküp çekmiyor. Şeytan riyaya götürmek için neyi tahrik ediyor? Bunu. Bunu gelip sadece söylediği şey bu. Sana bakıyorlar. Hangi kulağa söylüyor? Kalbin, kalbin kulağı. Mı? Sana bakıyorlar. Sana eğer Allahu ekber'i, kıraati, Subhan Rabbiyal Azimi, Semi Allahu limen hamidehi, Subhan Rabbiyal Alaiy'e kalbin kulağına isittirmezsen şeytanın sesi oraya gider. <gülüyor> Ve eğer Allah bana bakıyor, bilinç ve şuur halin içinde olmaz isen, şeytanın o daveti seni etki altına alır. Sana bakıyorlar. İnsan bunu duyar duymaz, ne oluyor? Tahrik olur. Bana mı bakıyorlar? Ah. Sadece bunu bilmesi yeter. Sana bakıyorlar. Sadece bunu bilmesi yeter. Bunu duyması yeter. Hatta böyle zannetmesi yeter. Başlıyor rüya. Halbuki kimsenin ona baktığı yok. Sübhanallah. Şurada iki rekat nafile kılın sizden biriniz. Biz de orada konuşalım. Emin ol biz seninle ilgilenmiyoruz. Vallahi şeytan sana yalan söylüyor. Umurumuzda bile değil. Ama şeytan sana gelip diyor ki sana bakıyorlar, yok vallahi yalan, billahi yalan, yalan söylüyor şeytan sana. Sana kimsenin baktığı yok, umurumuzda değilsin, ister uzun uyku yap ister kısa, hiç. Ama şeytan sana yalan söylüyor. Hani meşhur bir kıssa vardır, adam gitmiş mescide Allahu Ekber demiş gece namazına başlamış. <gülüyor> Arkadan bir kapı gıcırtısı gelmiş şimdi kimse yokken şeytanın sana bakıyorlar demesi inandırıcı olur mu? Olmaz. Şeytan da gelip sana bakıyorlar demez. Değil mi? Onun için ihlas nerede kazanılır? Onda, o da başka bir ders konusu, sohbet konusu. Tenhada. Şeytan yutturamaz sana dese de adam namaza başlamış arkadan bir kabı gıcırtır. Gırırır. Aaa. Ah. Şeytan başlamış sana bakıyorlar. Adam başlamış. Aa, madem bana bakıyorlar. Desinler ne güzel zırku, ne güzel secde, ne güzel kıraat, ne güzel. Kılmış, kılmış, kılmış, kılmış. Arkaya da dönmüyor tabii. Yani ben ihlaslıyım muhabbetine. En son sabaha yakın bir bakı vereyim demiş. Bir baksın ne görmüş? <gülüyor> bir koyun <gülüyor> içeri girmiş. E tabi koyunların övme, sevme, hayvanların böyle bir şeyleri olmadığı için insan biliyor. Niye koyun olduğu zaman itibar etmez? Çünkü insan biliyor. Koyunun umurunda bile değil benim namazım. Değil mi? Koyunun umurunda bile değil. Yani bunu bilse bu topluluk namazı umurunda değil. O zaman namazın şey, o şeytanın daveti tesir etmeyecek. Ama şeytan sadece seni vehmettiriyor. Zamla düşürüyor. Sana bakıyorlar diyor. Şimdi biz camiye gidiyoruz. Şeytan herkese gidip aynı şeyi söylüyor. <gülüyor> ya, yok. Allah aşkına camide kim kime bakıyor? Hiç kimse birbirine bakıyor. Herkes bir namazı kılıyor değil mi? Ama şeytan o camideki sırada <gülüyor> hepsine diyor ki sana bakıyoruz. <gülüyor> sırada. Ve herkeste inanıyor. Yalancı şeytana inanıyor herkes. O halde şeytanın bu davetini bastıracak kuvvetli bir murakabe hali. Allah bize bakıyor. İhlasın hakikati budur kardeşlerim. İhlas nedir? İhlas başkalarını umursamamaktır. Neymiş? Başkalarını umursamamak. İhlasın hakikati bu. Devamlı bu muhafaza edilirse Allah bize bakıyor. Allah bize bakıyor. Cemaatle namaz kılıyorsun, tek başına namaz kılıyorsan Allah bana bakıyor. Allah bana bakıyor. Rukunda, secdende, iki secde her bütün namazın her anında bu duyguyu, bu şuur halini muhafaza etmek lazım. Bunu muhafaza etmek lazım. <gülüyor> müellif rahmetullahi aleyhim burada zikrettiği ayeti kerimelerde bize bunu kazandırmak için peki altıncı şart ne? mücahede-i nefs mücahede altıncı şart da budur ne? mücahede mücahede-i nefs altıncı şart bu mücahede <gülüyor> yani mücahede ne demek? Nefs ile cehdu gayret etmek, nefse karşı cihad etmek. Kardeşlerim her ibadet öncesinde ve ibadet esnasında mücahedeye ihtiyaç duyar. Her ibadet. Mutlaka. Fakat ibadet Öncesinde şeytan seni tembelliğe iter. <gülüyor> İbadetten alıkoymaya çalışır. Öncesinde bir mücahede yapman lazım. ibadeti yapmak için. İbadet esnasında şeytan seni çabuk yapmaya, çabucak rukus secde, hemen selam, selamu aleyküm aramutullah, selamu aleyküm çabuk davranmaya iter. Burada da bir mücahede lazım. Bir de demin dediğimiz hususların tahsili için bir mücahede lazım. Devamlı bir mücadele lazım. Nefse kendini dinlettireceksin. Şeytana kulak verdirmeyeceksin. Nefsin yüzünü şeytandan çevireceksin. Şeytanın sana bakıyorlar sözünü dinletmeyeceksin nefse. Bu devamlı bir mücahedeyi gerektiriyor. Murakabe halinin tahsili de bir mücahedenin sonucu. Bir alıştırma, bir temrin İhlas da böyle elde edilir. Devamlı bir mücahede. Nefisle mücahede. Çünkü nefis, rahatlığı ister, kolaylığı ister, gerçekliği ister bir tabiatta yaratılmıştır. Nefis daima, yani yan gel yak bu tabiatta yaratılmıştır. Onun için mutlaka nefisle mücahede etmek lazım. sen ibadetler söz konusu olduğu zaman, Nefis haddinden ziyade tembelleşir. İbadetin öncesinde mücadele gerekiyor. Zekat vermek için nefisle ciddi bir kılıç kalkan cihada girmek lazım. Zor iş zekat vermek. Zor iş. Şimdi senin zekatın 50 milyon tutuyor sen diyor da ah 20 50 milyon nedir ki? Adam var zekatı 5 milyar. Adamın kalbinin yağları eriyor 5 milyar. Nasıl versin 5 milyar, 10 milyar, 40 milyar, 50 milyar zekat veren var. Ya adamın kolu kanadı kırılır. E, Nefisle çok ciddi bir cihat istiyor zekat. Oruç tam mücahede. Akşama kadar aç kalacaksın. Ya farz değil nasıl olsa, he? mücahedeye yanaşmıyoruz. İbadete ta başlamak için bile bir mücahede lazım. Sonra ibadet esnasında mücahede lazım devam ettirmek için. Sabırla birlikte ibadeti delmemek için, nevakizden yani ibadeti bozan şeylerden mesela orucu gıybetten korumak için bir mücadele lazım. Gıybet edildi kaçacağım, susturacağım, ettirmeyeceğim, kötü söz söylemeyeceğim. Sinirler başına gelmiş oruçluyken insanlara saldırmayacaksın. Hepsi mücadele. Namaz, namazla mücahade. Yendin. Şeytanı yendin, nefsine sözünü dinlettin, nefsini getirdin namaza. Bu sefer nefis <gülüyor> sıkılıyor. İmamın arkasında. Oh, o ayağını kaldırıyor, bunu indiriyor, oraya kaşıyor, buraya kaşıyor. Subhanallah daralıyor, patlıyor, bize, imama mütebaat şer, imamdan ayrılıp tek başına kenarda kılamıyorsun. Bu da mücahede gerektiriyor şimdi, gerektiriyor. E sonra o ibadeti devam ettirmek ve şeylerden korumak mücadele gerektiriyor. Ve bir de, murakabenin tahsili için, o şuur halini şey yapmak için, çünkü nefis kaçıyor kenara, zihin o tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor geçen gün olanı düşünüyor, geçen senekini düşünüyor geleceği düşünüyor, yarını düşünüyor evi düşünüyor, işi düşünüyor çeki düşünüyor, senedi düşünüyor zihni bir türlü toparlayamıyorsun buradan tutuyorsun, sağdan kaçıyorsun balık gibi, Ela avuca sığmıyor ela avuca sığmıyor, kaçıp duruyor e bu da mücadele gerektiriyor zihni devamlı hangi şuur halinde tutmak Allah bana bakıyor bu da mücadele gerektiriyor Mücahadeyi çek, al, ibadet ortadan kalkar. İbadete hiç insan başlamaz bile. Fakat bizim burada mücahade ile kastımız, <gülüyor> kemali sağlayan mücahede. Yoksa ibadet varlığı itibariyle bir, bile bir mücahededir. Yani ibadetin var olması bile cihada bağlı, nefisle cihada bağlı. Devamlı nefisle <gülüyor> kavga dövüş. Nefsi hizaya getirmek, boynundan tutup, çeke çeke hizaya getirmek. Namaza getirmen yetmez. Bu şuur haline getireceksin. Boynundan tutup, dimanı kontrol edeceksin. Öyle sağa sola kafası gitmeyecek. Çekip bu hale getireceksin. Allah bana bakıyor. Dalmayacak, gitmeyecek. Bir de, şeytanın bir hilesi, <gülüyor> Namazın böyle olması gerekiyor. Namazdayken ve diğer ibadet, namaz örneği üzerinden ilerliyoruz. Sana neyi düşünüyor? Dini şeyleri. Şimdi adam var, işte pazarı düşünüyor, çeki düşünüyor, senedi düşünüyor, dünyayı düşünüyor, subhanallah evi düşünüyor, çocuğu düşünüyor, dünyalık hepsi. Dünyalık mı mühennetçi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Adamlar dini şeyler düşünüyor. O zaman ibadet, istenilen, ibadet mi olmuş oluyor? Talep edilen, Allah Azze ve Celle'nin istediği emrettiği ibadet mi oluyor? Hayır. Namazdayken, <gülüyor> sapık, mezheplere cevap yetiştiriyor içinden. <gülüyor> <gülüyor> Semiyallahu limen hamideh sapık böyle demiş. Onun cevabı budur. Ona şu ayeti gidip okuyacaksın. Filan sapık da bak böyle demiş. Filan mezhep böyle demiş. Subhanallah. Yine namazdan çıktı. Namaz Allah Azze ve Celle ile rabıta. Namaz Allah Azze ve Celle ile irtibat. Namaz Allah Azze ve Celle'ye tapınma. Allah'ın önünde rükuya eğiliyorsun. Allah'a karşı rüku. Orayı anlattık ya, biraz kısa geçti belki. Allah ötelerde sen burada onun için iş yapmıyorsun. Allah'ın önünde rükuya eğiliyorsun. Kişi bu bilinç içinde olması lazım. Kişi bu bilinç içinde olması lazım. <gülüyor> Resulullah bu bilinç bu bilinç içinde olmanın delillerinden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve şu sözüdür. Sizden biri namazdayken kıblesi istikametine tükürmesin. Niçin diyor Peygamberimiz? He? Rabbi, Çünkü Rabbi onunla kıblesi arasındadır. Sağına da tükürmesin, nereye Soluna tükürsün. Şimdi tabi bizim mescitlerimiz halılı, güzel falan, tükürmek gibi bir şey aklımızdan geçmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve mescidi topraktı, insanlar oraya ayakkabılarıyla giriyorlardı. Ve adam balgam çıkarttı, e, balgamını yutmaktan iğreniyor. Balgam diye de geçiyor rivayetlerde, ne yapacak? E, e, ya elbisesine tükürecek, ya mendil çıkartacak, yok ayağını kaldırıyor, sol ayağının dibine tükürüyor, ayağıyla da böyle güzel düzeltiyor orayı. Balgam necist değil. Ha, bizim burada hadis-i şerifte atım aldığımız nokta ne? Karşısına tükürmüş. Burada neye işaret var? Kul namazda Rabb'inin önündedir. Bu şuur halini muhafaza etmesi lazım. Ona doğru eğilip ona ruku etmektedir. Ona secde etmekte, ona tapmakta, ona ibadet etmektedir. Allah ötelerde, ötelerde, ötelerde o da burada onun için bir iş yapıyor değil. Namaz senin Allah azze ve celle'ye karşı bizzat tapınmandır. Bizzat onu yüceltmen, onu tazim etmen, onu büyüklemen, onu ululaman, ona secde, ona ruku, onun önünde eğilmen onun önünde yerlere kapanıp secdelere varmandır namaz. İşte bütün bunlar murakabe. İhsan yani. İhsan. Müellifimiz Rahmetullahi Aleyh Mas'ın e, bizzat koyduğu ismi burada zikretti. İhsan. Daha sonra bu makam için yaygın olan pek çok kitapta isim murakabe. Peygamberimiz de bunu böyle tanımladığı. Buna denilir ibadette ihsan. Bunun dışında ihsan kelimesinin bu özel manasıdır. Hususi manasıdır. İbadette ihsan. Bir de ihsan kelimesinin bundan daha geniş daha kapsamlı bir anlamı vardır. <gülüyor> o da güzel iş, söz ve davranışlardır bütün güzel iş, söz ve davranışlar ihsan kelimesinin kapsamına girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah her işte ihsanı farz kılmıştır. Sizden biri keserken bile ihsan ile kes. e Kesmek ihsan. Kesmek öldürmektir. Koyunu kesiyorsun, tavuğu kesiyorsun, ineği kesiyorsun. İneğe ihsan mı oluyor? Ha, kesmekteki ihsan ne? Bıçağı bilemek, eziyet etmemek, çabucak kesmek, kör bıçakla kesmemek ve kestiğin hayvanı rahatlatmak, bunun gibi. İnsanın bıçak yaparken ihsan ile yapması, mobilya yaparken ihsan ile yapması, havlu yaparken ihsan ile yapması, dünyevi bütün işlerinde, uhrevi bütün işlerinde, bütün fiil, bütün söz, bütün davranışlarında iyi, güzel, hoş işler yapması, Yaraşır, layık, münasip işler yapması ihsan demektir. Ha, insanlara ihsan ne demek? Sözünle, paranla, malınla insanlara iyi davranman demektir. İhsan. İhsan böyle geniş bir anlamı var. Fakat biz burada hususi anlamıyla karşı karşıyayız. İbadette ihsan. Bizim açıklamalarımız e, i̇badette ihsan hakkında. Ayetlerin e, uzadı ama burayı bitirmek durumundayız. E, ta ki önümüzdeki hafta, hafta cibri hadisini şey yapalım. Ayetleri kısaca geçelim. Müellif ve birinci delil olarak İnnallâhe ma'allezînet teqavvel lezînehum ayetini getirdi. Bu ayet kerimeyi niçin getirdi Müellif Rahim'e Allah? Ne buyuruyor ayette? Şüphesiz ki Allah muttakilerle birliktedir, muhsinlerle birliktedir. Yani, bu ayet-i kerimeyi getirmesinin anlamı, Allah'ın maiyyet sıfatının şuurunda olması kulu. Allah'ın maiyyet sıfatı ne demek? Allah Azze ve Celle'nin kullarla beraber olması demektir. Bunun hakikati ve anlamı nedir? Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle, görmesiyle, işitmesiyle, kulları onların amellerini, onların sözlerini, hatta kalplerinden geçirdiği duygu ve düşünceleri tamamıyla kuşatmış olmaz. Yüce Allah bütün yaratılmışları ilmiyle en ince ayrıntısına dek çepeçevre kuşatmıştır. Ve her insana, bizlere şah damarımızdan daha yakındır. Ne demek şah damarımız şuralarda bir yerde ne demek Allahu Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması? Bizi bizden daha iyi bilmesi, her fiilimizi, her halimizi, her gözümüzü, her sözümüzü işitmesi, görmesi ve bilmesi demektir. Her halimize vakıf olması demektir. Allah-u Teala'nın <gülüyor> yakınlık ve beraberlik sıfatları yani kurp ve sıfatları bu e, Allah Subhanahu ve Teala hakkında e, Allah bizim e, beslememiz gereken itikat Kişi bu itikadı daima zihninde hazır tutmalı. Allah Azze ve Celle bizimle beraberdir. Bizi görmektedir. Bizi işitmektedir. Allah Azze ve Celle her halimize şahittir. Kalbimizden geçenleri bile bilmektedir. İşte bu şuur hali kişiyi ihsan ve murakabe makamına çıkartır. Diğer ayet ve kavluhu Teala yüce Allah buyurur ki ve tevekkel al azizir rahim. Aziz ve Rahim olan zata Allah'a tevekkül et. O Allah'a tevekkül et. Elazi Allahu Teala önce tevekküle emrediyor. Tevekkülü. Yani ona güven, ona dayan. Güvencin O'na olsun. Daha sonra neden O'na güveneyim? Neden O'na tevekkül edeyim? Çünkü Allah azze ve celle senden haberdardır. Seni görmektedir, seni işitmektedir. Ne buyuruyor? اَلَّذ۪ي O zat ki, o Allah ki يَرَاكَ Seni görmektedir. Ey Peygamber! Ve Peygamberimizin şahsında her Kur'an'ı okuyan ve bu ayeti okuyan kişi يَرَاكَ ه۪ينَ تَقُومُ o seni görmektedir kalktığın zaman ey Rasul, neye kalktığın zaman namaza kalktığın zaman seni görmektedir ve taqab ve taqab ve taqalubek ve taqalubek ve dönüp durduğun dolaştığın zaman fisa secde edenler arasında. Hangi anda seni görmektedir? Ayağa kalktığında ve secde edenler arasında dolaştığın zaman. Allah Subhanahu wa Teala her halimizi görmektedir. Her halimizi öyle değil mi? Ama niçin hususen bunlar vurgulanıyor? <gülüyor> Kul bunları hatırına getirsin, özellikle bunları hatırında tutsun, özellikle bu şuur hali içerisinde olsun diye. Sonra inne huves semiul inne huves alim. Şüphesiz ki o semi' Yani bütün sesleri, bütün sözleri işiten, alim ve her şeyi bilen, kalpte olanları da bilendir. Üçüncü ayet, bu ayetlerin tamamını müellif rahimahullah bu üç ayeti de ne için zikretti? Murakabe ve ihsan makamının hakikatini göstermek için. Murakabe ve ihsan makamının hakikati de Allah Azza ve Celle tarafından görüldüğü, Allah Azze ve Celle tarafından işitildiği, Allah Azze ve Celle tarafından bilindiği şuuru içinde olmaktır. Evet. Ve kavlihu Teala, وَمَا تَكُونُوا ف۪ي شَأْمٍ Hiçbir işte olmaya gör. Sen her ne işte olursa olsun. Ne işte olursam ol. وَمَا تَكُلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ve Kur'an'dan ne okursan oku. Ve la ta'melune min ve sizler ne yaparsanız hangi ameli hayır ve şer hangi ameli yaparsanız yapın. illa kunna aleykum şuhuda. Biz muhakkak sizin üzerinize şahidiz. mutlaka kul. Bu hakikatin ifadesi. Öyle değil mi? Allah azze ve celle tek başımız olduğumuzda, yorganı üstümüze çektiğimizde, her an, her halimize bütün ayrıntılarına kadar şahit görüyor, işitiyor. Bu hakikatin ifadesi. Fakat bu ayetteki bize yönlendirmene Sizin de Allah Azze ve Celle'nin üzerinizde şahit olduğunu, O'nun gördüğünü, O'nun bildiğini, O'nun işittiğini bilmeniz gerekir. Bu şuur hali içerisinde, bu bilinçte olmanız gerekir. Allah Azze ve Celle sizi görmüyormuş gibi davranmamanız gerekir. İşte bu itfan. Ke'enne katarah O seni zaten görüyor. O seni zaten görüyor bu hakikat değil mi? Her an şahit üzerimize. değil mi? Senin yapman gereken ne? Sen de keanneke tara. Sen de sanki onu görüyormuş gibi davranacaksın. O seni zaten görüyor. Sen ne yapacaksın? Sana düşen ne? Sen de onu görüyormuşçasına davranacaksın. Yani onun tarafından görüldüğün, gözetlendiğin bilincini kaybetmeyeceksin hiçbir an. Hele ibadette. Yani dünyaya daldın, çocuğa daldın, şu bu. Zihin, Subhanallah, elbette kaybedersin. Allahu Teala Teala o beşeri hale işaret ediyor, peygamberimiz işaret ediyor. Konuyu uzatmayalım. Peygamberimiz ne buyurdu? E dedi ki yani burada müzakere ve zikir esnasında olduğunuz gibi ey Huzeyfe dışarıda da olsanız melekler yine sizinle muzafay eder artık. İnsan zihni kayar gider Allahu Teala tarafından görüldüğü, gözetlendiği bilincini yitirebilir. Ama en azından ibadet esnasında bu bilincin tazelenmesi lazım. Beş vakit namaz esnasında ve diğer ibadetler esnasında bu bilincin tazelenmesi lazım. Allah tarafından görülüp gözetlendiğimiz bilinci. اِذْنُ ف۪يذُوا اِذْنُ ف۪يذُونَ ف۪يهِ Siz ona daldığınız zaman insan hani dalıp gidiyor ya bir işte etrafındakilerden gafil oluyor ama Allah Azze ve Celle o an onun üzerine şahittir Haftaya inşallah hem ihsanın sünnetteki delili hem de dinin üç mertebesini delili olan Cibril hadisini göreceğiz ee, sorular haftaya bir tane. Evet, kardeşimiz diyor ki namazları camide cemaatle kılmak farz mıdır? Evde eşimiz ve çocuğumuzla cemaat yapsak veya tek başına kılsak namazımız geçersiz midir? Erkekler için namazı cemaatle birlikte mescitte kılmak farzdır. Kişi evinde kıldığı zaman çocuk çocuğuyla birlikte cemaat yapsa bile cemaati terk etmesinde eğer kasıtlı ise günahkar olur. Buna dair birçok delil var. Bununla ilgili bizim tevhid ve sünnet ilimlerini yayma derneğimizin hazırladığı ve neşrettiği bir küçük risale de var. Buna dair delillerin içerisinde bulunduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden namazı evinde kılmak için izin isteyen kör kişiye değişik özürler öne sürmesine rağmen izin vermemiştir. O kişi, evet. O kişi İbn-i Ummu Mektum O kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kör olduğu için evi uzak olduğu için eviyle mescidin arasında tehlikeler bulunduğu için izin istemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ezanı işitiyor musun diye sormuş ve ona izin vermemiştir. Eğer bu müstehaplardan bir müstehap olsaydı ne o kör kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bununla ilgili ruhsat ve izin isterdi ne de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona izin vermemezlik yapardı. Bu açık seçik bir delildir. Bunun gibi kitap ve sünnette başka birçok kitapta da delil vardır. Sünnette birçok deliller vardır. Bunun gibi elhasıl kişinin, erkeğin namazı camide, mescitte cemaatle birlikte kılması okuma nezana icabet etmesi vaciptir ezan okunduğu halde camiye gitmeyen kişi günahkardır. Evde çoluk çocuğuyla yaptığı cemaat, ee, cemaat ile cemaat vacibini eda etmiş olmaz. Yani kişi camiye gitmeyip de evde çoluk çocuğuyla yaptığı zaman günahkarlıktan kurtulmaz. Ama bir özre binaen camideki cemaate gidemiyorsa kişi o zaman çoluk çocuğuyla evde cemaat yapabilir. Bir geçerli özre bina. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden merfu olarak ve sahabeden birçok kişiden mevkuf olarak şöyle rivayet edilmiştir. Buyruluyor ki "Men semi'a nida her kim ezanı işitir, işitir de felen yati" cemaate, camiye gelmez ise fela salate lehu, onun mamazı yoktur. İlla min uzrin özür olması bir özür olması müstesna. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a sordular. Özür nedir? Hastalık ve korkudur. Yani öldürülme, bıçaklanma gibi korkularınız varsa ya da kuduz köpeklerin saldırması yahut sizi cemaate gitmekten men eden bir hastalığınız varsa Abdullah İbn-i Mesud'in anlatımına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hasta sahabiler iki kişinin yardımıyla onların aralarında onlara tutuna tutuna getirilir ve safa konulurlardı. Dolayısıyla kişinin evde cemaatle namaz kılması diye bir şey yoktur. Eğer geçerli bir özrün varsa mescide gitmemek için o zaman çoluk çocuğunla evde cemaat yapabilirsin. Peki bu tek başına namaz kılanın namazının geçersiz olduğu anlamında mı? Bunu söyleyen ilim ehli olmuştur. Yani cemaatle namaz kılmak namazın sıhhat şartıdır diyen ilim ehli olmuştur. Ama bu oldukça az sayıda bazı alimlerin görüşüdür cemaatle namaz farzdır, vaciptir diyen alimlerin cumhuruna, hatta ezici çoğunluğuna göre cemaatle namaz kılmak namazın sıhhat şartı değildir. Ha, yani cemaatle namaz kılmayan, tek başına namaz kılan günahkardır, bir vacibi terk etmiştir. O vacip cemaat vacibidir. Fakat namazı geçerlidir. Namazı geçerlidir. Bunu şöyle de kıyaslayabilirsiniz, anlayabilirsiniz anlamak için. Ee, mesela kişi eline altın yüzük taktığı erkek nedir? Haramdır. Bu kişinin kıldığı namaz geçerlidir. Yani haram, müstakil bir haram ama kıldığı namaz nedir? Geçerlidir. Aynı şekilde namazı cemaatle kılmak müstakil bir vaciptir. Terk ettiği zaman o vacibi terk edip günahkar olur. Ama tek başına kıldığı zaman namaz geçerli midir? Evet, namaz tek başına kıldığı zaman da geçerlidir, Geçersiz değil. Büyük günah deyip dururuz namaza. Az şey demiştik. Küçük günah, büyük günah diyoruz ya buna. Evet. Büyük günah deyiyor muyuz yoksa? Ee, bu e, büyük bir günahtır. Çünkü hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den tehdit varit olmuş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, namazı cemaatle kılmayı terk edenleri ve nitelendirmiş ve başka hadis-i şeriflerde de e, evlerini yakmakla tehdit etmiştir. İçinden böyle bir şeyin geçtiğini söylemiştir. Ayrıca e, Allahu Teala Azze ve Celle'nin kıyamet günü secde edemeyenlerle ilgili buyruğunu seleften çok sayıda kişi namazı cemaatle kılmayanlar ve münafık olanlar diye tefsir etmişlerdir. Dolayısıyla bu şiddetli bir günahtır. Bir haramdır cemaati terk etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük sünnetlerinden bir sünnettir hidayet sebeplerinden bir hida e, sebeptir namazı cemaatle kılmak hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okuduğumuz zaman sahabe i kiramın haline baktığımız zaman şunu açıkça görüyoruz İslam dininde tek başına namaz kılmak tasavvur bile edilemeyecek bir şeydir tasavvur bile düşünülemeyecek bir şey. Yani akla bile getirilemeyecek bir şey. Düşün ki savaş halindesin. Resulullah, allah Allahu Teala azze ve celle savaş halinde namaz farzını tarif ediyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Yani savaş halinde insan aklına ne geliyor? Subhanallah diyor. Artık savaştayız. Savaştayız yani. E herkes üçer beşer cemaat olsun kılsın. Hayır bir yerde bulunuyorsanız yani ne yapacaksınız? İlla cemaatle namaz kılacaksınız. Ya da tek kişi kılsın. Herkes tek kişi kılsın. Var mı müsaade? Hayır. Nasıl kılacaksınız? Cemaatle kılacaksınız. Eğer savaş halinde bile cemaatle namaz öngörülüyor ise cemaatle namazın olduğu, vacip olduğu açık seçiktir. Ve bunun dışında da deliller var. Kardeşlerimize o Risale'yi okumalarını tavsiye ediyorum. O Risale'de şafi, kafi, sadra, şifa deliller var. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hayyana al-salā La-kha'ul-Allah Hayyana al-salā Hayyana al-salā La-kha'ul-Allah Hayyana al-salā La-kha'ul-Allah Wa waikbaru allah waikbaru allah Allah'a kelimelerle <Sessizlik> Allah